Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken, fîm. Ala kulli halin ve fî kulli hîm. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yavmit'din. Ema Az ve muhterem kardeşlerim, yeni camimize hoş geldiniz. Cami Cami iki bakımdan yeni, bir, yeni inşa edildi, kısa bir zaman önce hizmete girdi, güzel inşa edilmiş, sevimli bir yeni cami, İstanbul'un camiler arasında bir yeni cami. İkincisi, biz daha önce bu tabakat Sofiye Sofiyye bunu okumayı, Mustafa Nazmi Ersin Camii'nde yapıyordu. Kazasker'de. Buraya naklettik. Onun için bu yeni bir mekan oluyor. Yani cami eski bile olsaydı bizim için ilk defa burada efendim, konuşma yaptığımız bu dersi okuduğumuz cami olması bakımından yeniydi. Uzun zaman geçti. Aradan tabakaküsü sofiyenin bir kısmını okumuştuk. Birinci tabakayı okumuştuk. Et tabakat yufsaniye min eğilmeti sofiyye tasavvuf erbaşı